Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Ee, bu hafta hava muhalefeti e, sebebiyle e, diğer program ortakları <gülüyor> bugün stüdyoda yoklar. E, ben varım ama yalnız değilim. Bir de bir konuğum var. E, Filiz Yavuz bugün e, bizle birlikte Ekonomi Ekoloji'de. Hoş geldin Filiz. Merhaba, hoş bulduk. E, Filiz'le bugün e, Filiz'in geçen hafta e, çıktı e, şu an e, raflarda kitap evlerinde e, beni Akkuyular'da merdivensiz bıraktın Türkiye'nin nükleerli imtihanı. Ee, dediğim gibi henüz daha bir hafta oldu ve e, Türkiye'de nükleer enerji e, konusuyla ilgili, nükleer meseleyle ilgili e, yazılmış çok fazla kitap yok, çok fazla kaynak yok. E, ve içerik e, açısından da işin hem ekonomik boyutuna, hem siyasi boyutuna, hem teknik boyutuna e, değinen e, bölümleri e, mevcut. E, şimdi istersen öncelikle... Ee, nasıl? Bu e, kitabı yazma fikri nereden doğdu? Ee, bir boşluk mu gördün? <gülüyor> yoksa m, başka bir e, itici güç mü seni bu <gülüyor> e, kitabı yazmaya itti? Önce onunla başlayalım. Ee, daha sonra kitabın içeriğiyle ilgili zaten konuşacağız. Tamamdır. Aslında iki <gülüyor> sebep var diyebiliriz. Bir tanesi tamamen kişisel. Ee, bu bu, bu e, tip haberleri yaparken... E, sayfalarını çevirmek istediğim bir kaynak ihtiyacı doğdu. Hmm. Yani benim ihtiyacım doğrultusunda aslında <gülüyor> olan bir kitap bu. Evet bu tip kitaplar var fakat hepsi işte hocaların yazdığı çok teknik kitaplar. Yani içinden formülden tutun da başka Genelde bilim insanlarının e, akademisyenlerin yazdığı kitaplar. Evet, evet. evet burada gazeteci gözüyle bakış tabii daha bir farklılık geçiriyor meseleye. Evet sanırım biraz öyle biraz da açmak <gülüyor> açısından. Birincisi bu bir kaynak kitabı. ...kitap olmasını istedim. Kendi başucumda... ...kendimin bakabileceği aslında. <gülüyor> yani ee, ikincisi ise... ...bu nükleer tartışmalarda... ...beni hep böyle... E, ...sanki e, rahatsız eden demek çok doğru değil... ...ama biraz da buradan bakmak gerek... ...dediğim hmm. noktaları da açmak istedim. Hı -hı. Ee, şöyle ki... Ee, nükleer karşıtlarının e, yürüttüğü nükleer tartışmalar, nükleer tartışması bana e, sanki egemenlerin diliyle çerçevesi oluşturulmuş bir tartışma gibi geliyor. Kastım şu, e, nüklere hayır dedikten sonra karşı taraf diyor ki. E, Neden nükleere hayır diyorsun ki biz nükleer santral kurarsak eğer ki dış bağımlılığı azaltacağız, e, istihdam sağlayacağız, e, enerji, e, elektrik enerjisi ucuzlayacak gibi bir takım argümanlar sıralıyor bize. Evet. Nükleer karşıtları da e, doğal olarak mı desem bilmiyorum <gülüyor> tam da buraya takılıyorum. Nükleer karşıtları da bunlara cevap veriyor hayır işte dışa bağımlılığımız azalmayacak, Hı -hı. E, hayır elektrik ucuzlamayacak, hayır e, işte istihdam artmayacak bunun evet. karşısında karşı tarafta diyor ki hayır böyle olacak. Onlar diyor ki hayır şöyle olacak. Ee, onların bu kurduğu çi... dil üzerinden Aynen cevap öyle. veriliyor onlara. Aynen öyle. Onlara. Bu evet. kısır bir tartışmaya e, dönüşülüyor. Dönüşmüş vaziyette. Ve e, bir, bir çıkar yol göremiyoruz biz burada. Ben tam da buna isyan ediyorum. Hayır diyorum. Yani Hı -hı. onların diliyle bu mesele tartışılmaz. Yeni bir dil üretmek lazım. Her şeyden önce e, demokrasi talep etmek lazım. Kardeşim bir saniye bize sorun demek e, lazım diyorum. Hı -hı. Esas çıkış Hı -hı. noktalarım bunlar aslında. Ya, esas çıkış notası biraz da herhalde bu önce Mersin Akkuyu'daki hı hı. nükleer santralı çok konuştuk çok tartıştık ama işte orada bir takım yani şu anda hala daha tartışmalı bir çedi var bence hı hı, yani hı. her ne kadar Putin'in Türkiye ziyareti hı hı. esnasında çed onayının haberi geldi o gün işte kendisine bir hoşluk olsun evet. diye tam ziyaretinin olduğu gün üçüncü kez Hı -hı. itiraz edilip geri gelen e, AKGÜ nükleer santralının çedine çeşitli farklı kuruluşlar zaten yine itiraz, itiraz ettiler. E, ettiler. O süreç bir yandan yürüyor ama e, bir yandan e, nükleer santralla ilgili orada işte valilikten alınan aslında tamamen yasalara aykırı şekilde taş ocağı işte lisanslarıyla Hı -hı. başka bir takım e, yine e, hukuka aykırı şekilde e, yapılan bir takım faaliyetler var. E, biz tam bunlarla mücadele ederken Sinop çıktı birden aynen karşımıza aynen. ve Hı -hı inanılmaz e, nükleer yoğun bir gündemimiz oluştu. Evet. Biraz aslında bunun da e, tetikleyici bir tarafı var Hı -hı. değil mi? Yani Hı -hı. E, iki tane hatta üçüncü bir nükleer santraldan da bahsediliyordu. Gerçi o şimdi biraz daha sanki vazgeçildi, e, rafa kaldırıldı e, gibi bir durum var ama... E, ...bu ya yani şimdi e, ülkemizin işte hem kuzeyini hem güneyini yakından ilgilendiren ama... Bütün Türkiye sattını evet. ve aynı zamanda çevremizdeki ülkeleri de e, ilgilendiren, yakından ilgilendiren bir mevzu. Yani burada süreç aslında senin dediğin demokrasiyi işletmek, katılımcılığı aynen, aynen. işletmekte. Nasıl olması gerekiyor? Yani e, biz bu nükleer santralı eninde sonunda yaptıracaksak <gülüyor> da. ...yapılacaksa da Hı -hı. E, halka sorulmasının o noktada bir e, Hı -hı. anlamı olacak mıydı? Ya, ya. Süreçler nasıl işliyor? Belki sen inceledin diğer ülkelerde Hı -hı. olup Hı -hı. bitenleri de. E, şöyle 80'lerin başında Profesör Doktor Tolga Yarma'nın bir tespiti var. Hı -hı. E, Tolga Hoca diyor ki bu mesele tamamen siyasi bir meseledir. Çok katılıyorum. Evet. E, bu e, ihtiyaç üzerinden tartışılsa da her ne kadar... ...yani Hı -hı. biraz bizim rızamızı üretmek için... ...tamamen siyasi bir mesele. Bize asla sorulmadan... İşte efendim köşkteki insanların e, aldıkları karar doğrultusunda e, köşk dediğimiz e, saray bu saray evet. <gülüyor> <gülüyor> Evet, Ak Saray'daki insanların aldıkları Afrika, karar yani. doğrultusunda diye revize edeyim cümlemi. Dolayısıyla e, burada demokrasi talep ederken aslında şey örnek, Almanya'yı örnek verebiliriz. Evet. E, bilirsin, hı hı. E, hani bölün e, öncülüğünde e, sanırım iki sene oldu iki ya da üç, üç sene önce. Üç sene oldu galiba, evet. E, dokuz gazeteci e, Almanya'ya giderek bu e, enerji dönüşümü denen e, programı inceleme fırsatı bulmuştuk. Orada da yakından tanık olduk ki e, aslında e, bu siyasi dönüşüm biraz e, sokağın da baskısıyla oldu. Şöyle ki e, 2011'de Fukushima kazası olduktan sonra zaten Almanya'nın böyle yeşillerin de baskısıyla böyle bir takım e, şeysi vardı. Yani enerji dönüşümü gibi bir Hı -hı. E, projesi vardı. E, fakat işte bu, bu politik çekişmeler nedeniyle yani biraz daha... Im, olamıyordu. Fakat e, Fukushima'dan sonra e, insanlar e, sokağa çıktılar ve nükleer santral istemediklerini söylediler. Bu, bu ciddi bir baskı evet, ve merkezi geri, adım, geri atmak adım atmak zorunda, atmak kaldı, zorunda kaldı ki Kaldın. aslında 2020 veya 2022'ydi sanıyorum hmm, bütün evet. nükleer santrallerin devreden çıkartılması. E, Fukushima öncesinde Merkel bunu zorluyordu Hı -hı. E, nükleer santrallerin e, kullanım sürelerini uzatma konusunda ama tabii Fukushima ile birlikte inanılmaz bir toplumsal baskı oluştu evet. dünyanın pek çok yerinde ve özellikle tabii nükleer santral Hı -hı. olan ülkelerde. E tabii e, Merkel de e, daha doğrusu e, Avrupadaki pek çok siyasetçi Hı -hı. E, bununla tabii yani başa dayabilecek bir durumları olmadığı için evet. pek çoğu e, geri adım attı hatta kaldı ki François Hollande'ın Fransa Aynen seçimlerinde e, seçilebilmesinin önündeki Hı -hı. en büyük e, sebeplerden evet. bir tanesi seçilebilmesine sebep olan Hı -hı. E, konulardan bir tanesi nükleer santrallardan evet. e, peyderpey çıkılacağı idi. Hı hı hı. Şeyi söyleyeyim hemen. Hı hı. E, dolayısıyla e, yani şey çok önemsiyorum tabii. Hukuki süreçleri, hı hı. işte ÇED davasına karşı açılan e, davaları, bunun takipçisi olmayı falan çok önemsiyorum. Ama e, demokrasi talebinin yolu sanırım biraz sokaktan geçiyor. geçiyor. Bu mücadeleyi örgütlemekten geçiyor diye düşünüyorum. Evet. E, giderek aslında artıyor. Mücadele edenler de, mücadele eden gruplarda ve tabii yani belki işte internetin, sosyal medyanın etkisiyle de daha görünür oluyorlar. Yani bunu illa yani... Yani işte büyük gazeteler, televizyonlar yer vermiyor gibi de düşünmemek Hı -hı. lazım. Onlar bir şekilde bir yerlerden seslerini duyuracak bir takım kanallar bulabiliyorlar. Peki o argümanlar üzerinden mesela yani sen gittin yerinde de inceledin gördün. Hı -hı. Ne diyor mesela yani her şeyden önce yani bir İstanbul'da oturan birisinin Mersin'de Akkuyu'da santral yapılmasın. Demesinden daha önemli olan Mersin'de Akkuyu'da Hı -hı. Büyükeceli Köyü'nde yaşayanların yapılmasının demesidir. Hı -hı. Biz buradan ancak destek verebiliriz. Önemli olan yerel mücadelenin ben biraz yerelde verilmesinin Hı -hı. önemli olduğunu düşünenlerdenim. E, nasıldı yani gerek Sinop'ta gerek Mersin'de sen bu kitabı yazacağını söylediğin zamanki hava nasıldı sana davranışları Hı -hı. anlattıkları... Bakış açıları biraz istersen bunlardan bahsedelim. Tamam hemen. Ee, önce Büyük Ecel'den bahsedeyim. Çünkü Büyük Ecel'de Esen Hava ile Mersin'de Esen Hava tamamen zıt bir farklı. birbirine. Farklı. E, büyükeceli eceli e, şöyle ufacık bir tarihçesinden bahsetmek Hı -hı. gerekirse e, aslında seracılığın 70'lerde seracılığın başlamasından sonra e, bu seracılık faaliyetleriyle beraber daha doğrusu e, refah seviyesi artmış olan bir köy. Hı -hı. Ekonomik durumları gayet iyi böyle olunca da dışarıdan göç almış ve işte nüfusu 2000'e 3000'e varınca belde ilan edilmiş. Hı -hı. Fakat nükleer santral tartışmalarıyla beraber e, kasıt var mı? Hemin değilim ama köy e, bilinçli... ...olarak hmm. diye düşünüyorum aslında... Ee, ...geliştirilmemiş, köyde lise dahi yok... Ee, hmm. ...köy diyorum... ...çünkü artık belde vasfını kaybetti... ...en son çıkan geçen seneki... E, e, ...yasayla, yasayla bir, beraber tekrar yasa, aynen öyle... E, ...köye geri döndü... ...çünkü o üç nüf, bin kişilik nüfustan geriye... ...sadece 300 kişi ve yaşlılar kalmış... ...diğerleri iş imkanı olmadığı için... E, çeşit yani büyük şehirlere dağılmış Hı -hı. durumdalar... ...köyde yaşlılar var... E, ...biz kış... E, ...nasıl söyleyeyim... ...ekim, kasım falandı gittiğimde benim ilk... Ee, yani incin top oynuyor desek yediydi uh -huh. aslında sokaklarda özellikle kadınları aradım ben konuşmak için ee, ve fakat çok mümkün olmadı kadın görmek sokakta. <gülüyor> bir derme çatma bir kahvesi var kahve tıkabasa doluydu ee, o kahvede biraz sohbet etme olanağı bulduk. Büyükecil'deki insanların çoğunluğu artık ee, tamam olsun o zaman diyor. Burada tabii şirketin dağıttığı bisikletlerin Ramazan ayında gönderdiği kolilerin işte efendim resim yarışmalarında kazanan çocukları Rusya'ya götürmesinin falan büyük etkisi var. Bir diğeri de şey biz elimizden gelen her şeyi yaptık artık yani ne yapalım gibi bir bakınlık da var, var. insanlarda. Hı. Çünkü yani işte 40 yıldır hemen hemen devam eden bir tartışma Aynen bu. Aynen öyle 70'lerden beri konuşulan evet. bir konu. Ee, ...büyük eceli biraz böyle karşı çıkan eski muhtarlar var ve oradaki bana verdikleri tepki genelde şöyleydi... ...büyük bir bıkkınlık ve yani niye soruyorsun ki bunları yazamayacağın şeyi niye soruyorsun <gülüyor> du aslında... ...çok gelip e, sorup konuşup yazamamış olanlar olan demek var ki... Evet. Evet. ...hayır bu kitap olacak dediğimde bak e, karışma bu işlere diye beni böyle uyaranlar da, e, oldu. da oldu... ...Mersin'de ise hava tamamen tersi yani... Onlarca belki ellilerce falan kişiyle konuştum orada bulunduğum süre içinde ve herkes tamamen karşı uh -huh. ee, telaffuz edilen rakam Mersin'de yüzde seksen beş nükleer karşılığında şeyde, şehir merkezinde, şehir merkezinde. Hı -hı. sadece bir kişi. Kitapta ismim var sanıyorum. Ha. Şu anda anımsamıyorum ama sadece bir kişi e, nükleer santral istediğini söyledi. <gülüyor> Fransa'da yaşamış e, bir e, amcaydı. Bu e, Fransa'da işçi olarak çalışmış. E, Tayyip Erdoğan ne bil, ne yapıyorsa doğru yapıyordur e, dedi. Benim, yani ben ondan daha çok kafam çalışacak değil gibi bir şey söyledi. <gülüyor> e, ve ben dedim ki arkasından peki ya patlarsa, e kader dedi ona ha, da. Tabii. Bir tek o vardı aslında, <gülüyor> Mersin'de de hava buydu. Sinop'ta evet. e, ilk gittiğimde <gülüyor> aslında şeyin hemen e, arkasıydı e, bu... Fukushima'nın, eee Fukushima değil, e, Japonlarla yapılan anlaşmadan hemen ha, evet, gitmiştim. Evet, Çok evet. büyük bir moral bozukluğu vardı orada. Hmm. Yani artık yapacak hiçbir şey yok, yapılsın bari diyorlardı. E, Sinop'ta biraz bu istihdam meselesi tutmuş görünüyordu. E, yapılacak madem bari çocuklarımız iş bulsun. Eee hmm. iş olanağı olacakmış. Çocuğum işsiz madem nükleer santral yapılsın diyen çoktu. Ondan sanırım bir 6 alt, ay sonra tekrar gittik. Gene birlikte evet. gittiğimizde AKP <gülüyor> ile beraber gazeteciler olarak gitmiştik. Ee, o zaman da biraz daha farklı gördüm biraz ben zamanıyor. İnsanlar evet. daha böyle bir hayır değil. Daha, daha örgütlü örgütlü hayır diyorlardı. diyorlardı. Evet. Daha güçlü bir ses vardı. Evet. Durumdalardı aslında. Evet. Peki bu bu ayağı çok önemli. Yani bu işte sesin yükselmesi, mücadele, işte katılımcı süreçlerle E, bu meselelerin ilerletilmesi önemli. Onun dışında başka neler var e, kitapta incelediğin e, bunun bu meselenin yanında? Kitap aslında <gülüyor> e, şeydenmadan geçmemek lazım. Objektiv'in e, desteğiyle Hı -hı. E, yapılmış bir kitap. İlk defa geçen sene e, Niras ve e, BBC'nin Türkiye'de e, Objektiv adı altında bir araştırmacı gazetecilik e, programı, programı açıldı. Oranın bursuyla aslında e, yapılmış bir e, çalışma diyeyim. Hı -hı. Ee, şimdi e, öncelikle e, kitap e, 2002'den sonra yani 2004 gibi falan tekrar nükleer ağzı alınmaya başlandı. Yani biz onu AKP hükümeti diyebiliriz. Hı -hı. AKP hükümeti dönemindeki nükleer politikalara e, ve onun paralelinde gelişen e, işte nükleer karşıt muhalefete odaklanıyor. Fakat bunun hemen öncesinde e, biraz nükleer macerası Türkiye'nin işte 1900'ü. Kaçlardan ellilerden falan başlayan. Hı hı. Biraz nükleer macerası da var. Böyle deyince tabii çok hani çok teknik e, olduğu düşünülebilir. Hatta şey kitabın içinde formül bekleyenler bile olmuş. <gülüyor> <gülüyor> öyle değil. Biz o çok <gülüyor> üretmiyoruz. Evet, evet aynen kitap. öyle. Evet. Bir akıcı dille e, yazmaya da çalıştım. Hı hı. E, biraz bu backgroundu var. E, 2002'den sonra ne oldu da işte bizim nükleere bakışımız değişti meselesi var. Akguyu ve Sinop iki ayrı bölüm halinde ele alınıyor. Bir diğer bölümümüzde nükleer karşıtı hareket. Bu nükleer karşıtı hareketin aslında e Zaman zaman ya ne kadar az e, dediğim oluyor, zaman zaman da hayır e, ne kadar gayet güçlü, de güçlü oluyor. dediğim oluyor. E, en sonunda şeye karar verdim. Hı -hı. Bu önleyici bir hareket Türkiye'de hiçbir yani nükleer santrali olmayan bir ülkede 40 yıldır süren bir mücadele var. Bu Arif Abi'nin Arif Kınar'ın yazdığı ...Don Shot olarak karşı kitabı vardı. Bu 2000'e kadar olan bölümü anlattığı yani. 2000'de şöyle e, bir tarihi bir tarih aslında. <gülüyor> e, Gülhan Tecevit 2000'de e, gerek e, sokağın ve sivil toplum kuruluşlarının baskısıyla gerekse de işte çok pahalı olduğu gerekçesiyle e, Akkuyu nükleer santral projesini İptal etti, iptal etti ve 15-20 evet. yıl sonra görüşülmek üzere bu nükleer meseleyi rafa kaldırdı ama biz çok değil 4 yıl sonra tekrar, tekrar kucağımızda bulduk getirdim. AKP hükümetiyle beraber ee, dolayısıyla hani bu kararın alınmasında da ben nükleer karşıtı hareketin önemini olduğunu düşünüyorum ne diyeyim gibi önleyici bir hareket olarak fakat bir, iki tane nükleer santral yapılmak üzere olan memlekette de sanırım nükleer karşıtlarını biraz daha sokakta görmek, görmek istiyoruz. Evet. Bir ara verelim. E, aradan sonra tekrar e, kitapla ilgili konuşmaya devam edelim. Giet me, giet me, git me, git me, me, me, Zij is Aştım sokaklarda yırtık bir afiş seni gördüm duvarda 94.9 Açık Radyo'da ekonomi ekoloji programında e, Filiz Yavuz'la e, beni Akkuyular'da merdivensiz bıraktın Türkiye'nin nükleerle imtihanı E, ...kitabının içeriği hakkında konuşuyoruz... E, ...arada Ezgi'nin günlüğünden... ...Sigaramın Dumanı şarkısından... E, ...bir bölüm dinledik ve... E, ...bu şarkıyı da... E, ...geçtiğimiz gün... E, ...çok vahşice bir saldırıya... E, ...maruz kalan ve bu saldırı sonucu... ...kaybettiğimiz gazeteci arkadaşımız... ...Nuh Köklü'ye... E, ...itaf etmiş olalım... Şimdi biraz kitabın içeriğinden bahsettik ama Türkiye'de aslında yapılsın mı yapılmasından öte artık belli bir noktadan sonra biz biraz nükleer santralin artık yapılacağını kabullenmiş gibi bir yerden de bakıyoruz ama bunları da göz ardı etmemiz mümkün değil oldu da yapıldı sürekli söylenen en son teknolojiyle. En son geliştirilmiş e, reaktörlerin e, Türkiye'de e, inşa edileceği üzerine kurulan bir dil var ve işte nükleer santrallerin çalışırken aslında e, çevreyi kirletmedikleri temiz enerji olduğu ki mesela Amerika gibi ülkelerde temiz enerji sınıfına sokuluyor e, nükleer santraller. E, bu kaza riski meselesi üzerine çok durduk. Ve daha önceki ÇED'lerin itiraz edilmesinin hmm. e, arkasındaki en büyük sebeplerden birisi de e, kaza riski, ol, e, kaza olduğunda ne yapılacağı hmm. ve ayrıca nükleer atıkların e, ne şekilde bertaraf edileceği hmm. üzerineydi. Bunlarla ilgili de herhalde kitapta bölümler evet. var. Bunlarla ilgili neler söylemek istersin? Şöyle aslında kitap şöyle bir şey öneriyor. Diyor ki bu argü, az önce konuştuğumuz argümanlarla yok istihdamda dışa bağımlılıkta vesaireydi. Bu argümanlarla nükleer meseleyi tartışmayı bir kenara bırakalım. Çünkü çıkamıyoruz. Yani kısır bir tartışma oluyor orada. Hı hı. Dolayısıyla gelin kaza riski atık meselesi ve demokrasi üzerinden tartışalım bu meseleyi diye bir şey öneriyor kitap. Evet. Kaza riski aslında ilk tartışılması gereken konu. Çünkü kaza. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi kaza riski sıfır değil. E, bu çok çok önemli. Yani velev ki milyonda bir olsun risk ya da Hı -hı. çok çok küçük olsun e, ki bu yerleşik kaza hesaplarıyla yapılan hesaplar bunlar. Evet. E, yani e, Tolga Yarmandar der ki e, bu kaza... E, ...yerleşik kaza riski hesaplamaları... E, ...bize çok da doğruyu vermez... ...çünkü kazalar hiç akla hayale gelmedik... ...nedenlerden dolayı... ...fukuşuma da gördük o, bunu... Aynen öyle. ...davda yani boyu Çarşı biraz daha gördük. yüksek oldu diye... ...tusunami de... ...bu kadar yani evet. neler var... ...yani kabloyu açık bıraktılar diye... ...fişi takmayı Hı -hı. unuttular <gülüyor> diye gibi... ...hani artık olmaz bu kadar da şeyler var... ...dolayısıyla kaza riski asla sıfır değil... E, ...gemenlerin kurduğu şu cümle de çok e, doğru değil... Ee, e, uçağa da biniyorsunuz O da risk gibi bir şey tabii, tabii, evet. ee, Bir cümle kuruyorlar Hayır uçağa kendim e, biniyorum ve o riski kendim alıyorum Yani uçağa ben binmezsem Eğer ki uçak düştüğü takdirde ben ölmem ee, Ben binersem Uçak düştüğü takdirde ölebilirim Evet ama nükleer kararı böyle bir karar değil Yani ben evet ben nükleer santral istiyorum diye Nükleer santrali yaptırırsam O patladığında ben ölürüm ama bütün ülkeyi de Aslında e, tehlikeyi atmış olurum. olurum bir yandan böyle bir şey var öte yandan evet doğa da te tehdit altında e, teorisyenler her ne kadar hayır deseler bile e, rutin e, radyasyon denen e, bir şey var ki hmm. bu da e, çeşitli raporlarla da E, yazar. Yani santral çalışırken evet. e, görülen radyasyon. Aynen öyle. E, diğeri atık meselesi. Atık meselesine hala bir çözüm bulunamadı. Almanya'da dahi 250 evet. bin yıl başımıza bela olacak şeylerden bahsediyoruz ki Avrupa'da çok ünlü bir slogan. Eğer Romalılar zamanında Romalıların nükleer santral, santrali olsaydı biz hala onların atıklarıyla uğraşıyoruz. Güzelmiş. <gülüyor> <gibi gülüyor> bir şey <gülüyor> söylüyorlar. E, tam da böyle bir şey aslında. E, Almanya bile e, 500 yıl e, atıklarıyla... E, muhafaza etme e, garantisini veremiyor e, hali hazırda ki bizim yani kitaptaki hal şimşir şimşirtarak diyorum ben ona <gülüyor> e, nükleer santralimiz olmadan nükleer atıklarımız oldu, oldu. gazi emir, emir meselesi emir. var. Yani. Aynen öyle hala Hemen daha e, kaldı ki e, geçen haftalarda da yine bu e, ağabey son ağabey derece meselesi. evet e, kirli bir gemi geldi e, radyasyon e, miktarı çok yüksek e, Kuito gemisi Hı -hı. zaten Ali aslında sürekli geliyor bunlardan ama bu gelen Türkiye'ye gelen en büyük gemi ve hı. kirlik e, miktarı çok yüksek olduğu için çok e, tepki e, gösterildi. E, yani aslında e, Türkiye'nin nükleer macerasını bu şekilde bütün e, farklı yönleriyle inceleyen e, bir kitap oldu bu. Hı hı. E, dinleyicilerimiz can yayınlarından e, çıktı. Dinleyicilerimiz eğer ulaşmak isterlerse kitapçılarda mevcut internetten almak da e, mümkün yine aynı şekilde. Beni Akkuyular Merdivensiz Bıraktın Türkiye'nin Nükleerli İmtihanı. E, merak eden dinleyicilerimiz e, için e, biraz içeriğinden bahsetmiş olduk. Ama e, bahsetmediğimiz tabii epeyce de e, içinde bölüm var. E, merak edenler için böylece e, bahsetmiş olduk kitaptan da. E, çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. <gülüyor> e, haftaya görüşmek üzere. Ekonomi, ekoloji. Hazırlayip sunanlar Pelin Rengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ulgaz ve Serkan Ocak. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için.